Dördüncü bölüm. Nasıl çalışmak gerekir? Yalnız kalmayı öğrenirseniz, düşünmeyi de öğrenirsiniz. Biz çalışkan bir millet miyiz hocam? Çalışmayı biliyor muyuz? Türkiye çalışkan insanların yaşadığı bir ülkedir. Ama çok çalışmak maalesef bizde pek işe yaramaz. Çünkü suistimal edilir. Çok açık ki evvela patronlar çalışma hayatımızı suistimal eder. Onlar etmezse biz kendimiz ederiz. Çünkü ciddi zaaflara sahibiz. Bir defa işleri yayma merakımız vardır. Türkler işi en başta çok güzel götürür ama sonra tamamlamaz. Son noktayı koyamaz. İşi teslim etmekte güçlük çeker. Böylesini genellikle küçük şirketlere verilen işlerde görürsünüz. Esnafımız da farklı değildir. İşe güzel başlarlar ama uzatırlar ya da kötü yaparlar. Susarlar, geçiştirirler. Akademik hayatı sorarsan bunun orada da farklı olduğunu söyleyemem. Akademide her türlü insan yan yanadır ve koordinasyon yoktur. Çalışan vardır, iş bitiremeyen vardır ve ömrünü öyle de tamamlar. Bu hal her türlü meseleyi beraberinde getirir. Maalesef intihal de vardır, tembellikte. Ama kimin ne kadar çalışıp çalışmadığını söylemek zordur. Demem o ki, akademisyenimizde de, esnafımızda da, Ustamızda da, işçimizde de ve pek çok çoğumuzda iş ahlaki açısından sorun var. Bu konuda iyi değiliz. Söz konusu ahlaki yerleştirmede başarısız olduk. Yapamadık. Bu sorunun üstesinden gelemedik. Bakın hepimiz zaman zaman tembellik yapmışızdır. Ama bu bir defa olur, iki defa olur. Tekrarlarsa sen zaten o işi yapmak istemiyorsun demektir. O işte bir alakan yokmuş belli ki. O işe saygın yokmuş. Önemli olan işi bitirmektir. İnsanlar işini seçebilmeli ve başından o işe aşık olmalı. Bizim ülkemizde insanların çoğu seçtiği işe tesadüfen gelmiştir. O nedenle çalışkan olan dahi zamanla nereye yürüdüğünü bilmez ve zihni uyuşur. Aslında çok derin bir ayrımdır bu. İşini yapan ile yapamayanı bilmek, birbirinden ayırmak gerekir. Keza her ikisini de saptamak kolaydır. İşini vaktinde yapan insanları... İlkokul sıralarında da çalışma hayatında da rahatlıkla ayırt edersiniz. Bu şekilde kimin kim olduğunu bilirseniz hayatınız kolaylaşır. Ona göre yaşarsınız. Rahat etmek için uyanık olmak gerekir. İşini yapmayanı bir kenara ayıracaksınız. Onlarla alışverişe girmeyeceksiniz. Dahası bu ayrımı yaptığınızda bile işiniz bitmeyebilir. Çünkü işini yapanlar arasında da çok dikkat etmek gereken, tehlike arz eden bir ikinci grup vardır. Bu çalışma hayatı açısından Türkiye'deki en kalabalık gruptur. Kimdir bunlar? İşini yapanlar ama vaktinde yapmayanlar. Devam edelim. Bunları elediğinizde bile risk bitmez. Çünkü bir başka gruba daha dikkat etmeniz gerekir. Bu da işini vaktinde ama kötü yapanlar. Safsatlayanlar grubudur. Bunların sayısı da bizde ne yazık ki çoktur. Çünkü Türkiye'de çalışma hayatında standart bulunmaz. Hayatımızın bu en önemli alanı çoğunlukla bir standarda, bir kurala, düzene tabi değildir maalesef. Bunun acısını çok çekiyoruz. Yine de yolunuzun kesiştiği insanları iş yapma yapmama prensibine göre ayırt etmeyi becerirseniz hayatınız bir nebze kolaylaşır diyebilirim. Siz nasıl çalışırsınız? Hep tatbik ettiğiniz bir metot var mı? Ben gençlik yıllarımdan beri sabahları çalışmaya gayret ettim. Okuyacaksam sabahları okudum, yazacaksam sabahları yazdım. İnsan sabah okuduğu metinleri asla unutmaz. Bunun da basit bir sebebi var. Zihin boşken, vücut diriyken, kafa dinçken okumak çalışmanın verimini kat kat arttırır. Bu kişiye göre değişen bir hal değildir. Çok açık ki herkesin kendine göre bir hayatı, bir metodu vardır. Yaşayışı ve becerisi de farklıdır ama diyebilirim ki sabahların bu havasından herkes istifade edebilir. O yüzden kişi okuyacaksa, yazacaksa özellikle sabahları çalışmasını bilhassa da notlar alarak çalışmasını katiyetle öneririm. Ben geceleri okumayı 25 yaşından sonra geliştirdim. Çok yaygın olarak da böyle çalışırdı. Ama benim yaşlarıma geldiğinizde geceleri çalışmak artık verimli olmuyor. Onu da bilin. Üzerinde pek düşünmediğimiz bir konu var. Düşünmenin kendisi. Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bir yönteminiz var mı? Bir yöntemim yok. Elbette ki seyahatte kafanı boşaltmışken iyi düşünürsün. Bir yerden bir yere giderken iyi düşünürsün. Yürürken, yemek yerken iyi düşünürsün. Tuvalette bile düşünürsün yahu. Ama iyi düşünmek için esasen yalnız kalmak gerekir. Bu temel şarttır. Yalnız kalmayı bilmek gerekir. Yalnız kalmayı bilmeyen milletlerden fazla bir şey çıkmaz. Mesela iyi bir düşünür çıkmaz. Maalesef biz Türklerin böyle bir kabiliyeti yok. Bu yüzden de bizden iyi düşünür pek çıkmıyor. Aptal olduğumuz için mi? Estağfurullah. Ama şu var. Türk yalnız kalamaz. Milletimizde böyle bir huyu yoktur. Beraber de çalışır, beraber yazı yazar, beraber gezmeye gider, beraber aylaklık eder. Türkler sinemaya bile tek gitmez, yalnız kalmayı bilmez, sevmez. Yalnız olmamanın getirdiği garantiyi yani tehlikeden uzak yaşamanın konforuna güvenir. Ama işte bu garanti de yaratıcılığı sakatlar, iş çıkarma kabiliyetini azaltır. Yalnız kalamayan insanın düşünce ve gözleme kabiliyeti yarım oluyor. Bu yüzden ben insanlara yalnız kalmayı öğrenmelerini öneriyorum. Yalnız kalmayı bilmek iyidir, önemlidir. Türkiye gibi bir yerde avantajdır. Zira evlilik müessesesi bile bizde yalnız kalmamak üzerine kurulmuştur. Halkımız evliliğin gerçek mahiyetini anlamaz. Evlenince kumrular gibi dip dibe oturmaları gerektiğini zanneder. Öyle şey olur mu? Biraz da birbirinizden ayrı duracaksınız. Nefes alacak, aldıracaksınız. Evlilik sürekli dip dibe duracak, yan yana yürüyecek bir şey değildir. Çok açık ki bunun da artık anlaşılması lazım. Tabii herkesin kendisini yaşamının 10'da 8'inde aynı yerde bulması da evlilikle bağdaşmaz. Bir defasında bana trende çok rahat düşünebildiğinizi söylemiştiniz. İsabet etmişim. Çünkü trende hakikaten verimli düşünüyorsun. Uçakta okurken de iyi düşünürsün. Düşünmesini bilirsen rüyada da düşünürsün. Nitekim birçok iyi fikir insana rüyada gelir. Birçok problemi rüyada çözersin. Matematikçiler, satsanatçılar bunu çok yaşar. Bu çok enteresan bir durumdur ama yaşanır. Bana da birçok fikrim rüyada gelmiştir. Kafamdaki sorunların üstesinden rüyalarımda gelmişimdir. Şimdi rüyada gelenleri artık unutuyorum. Çünkü ileri yaşlarda gördüğün rüya dağılıyor. Akılda kalmıyor. Oysa gençken zihinde yer edebiliyor. O yüzden rüyalar konusunda biraz daha dikkat olun. Rüya deyip geçmeyin. Nitekim onların sürpriz bir şekilde işe yaradığı çok an vardır. Soruna dönersek meselenin özü düşünmeyi bilmektir. Kafanı açık tutmak, daha çok da kafayı açık tutabileceğin anları aramaktır. İşte trende yanında manzara akıp giderken böyle bir rahatlığa kavuşabiliyorsun. Düşünmeyi bilmek biraz da budur. Ama tam da o anda telefonunu açıp bakarsan yandın. Ortada ne düşünce kalır ne de başka bir şey. Çoğumuz Akıllı telefonları sizin dediğiniz gibi düşününce böyle naletler olarak görmek bir yana her derdimizi, problemimizi danışacağımız yardımcılarımız olarak değerlendiriyoruz. Hatırlayamadığımız her şeyi her an ona soruyoruz. Bunun sizce düşünce sürecine bir etkisi oluyor mu? Bir de size hep eski model basit telefonunuzda görüyorum. Hiç akıllı telefon kullanmadınız mı? Bir defa bu akıllı telefon ve ona danışma süreci çok kötü. Ortada düşünce falan bırakmıyor. Öte yandan birçok insan en ciddi soruların cevaplarını oradan bulmaya çalışıyor. Kaldı ki buldukları cevaplar da çoğunlukla yanlış oluyor. Dijital dünyanın insanın işini kolaylaştırdığı, zihinlere yollar açtığı savı hep abartmadan ibaret. Ayrıca Wikipedia'nın Türkçesi de berbat. Evvela bu işler bulunduğu memleketin kalitesine de bağlıdır. İnternette İngilizce kaynaklara bir bak... Türkçe kaynak sayısıyla karşılaştır demek istediğimi anlarsın. Türkçe üretim internette de az. Dahası bu Türkçe kaynak azlığı, Türkçe İngilizceye nazaran küresel olarak daha az konuşuluyor diye değil, Türkçenin dünyada konuşulma oranına göre de kaynak az. İngilizce her kaynağın doğru bilgi verdiğini söylemek istemiyorum. Yanlış anlamayın ama yanlış bilgi veren Türkçe kaynak iyi az. Biri yandan İngilizler kendileriyle baş başa kalma işini bizden daha iyi becerirler. Sonuçta şuna bakarsın, telefonu elinden bırakmayı becerebilen kaç kişi var? İngiltere'de daha çoktur. Demek ki kesintisi düşünebilen insan sayısı da orada daha çoktur. Unutma, İngiliz halen ister rafta olsun, ister elindeki cihaz yüklenmiş setler olsun, Britannik Ansiklopedisinin kendisine müracaat ediyor. Akıllı telefon meselesine gelirsek böyle bir cihaza ihtiyaç duymuyorum. O yüzden de kullanmıyorum. Bir yandan makineler akıllansa da insanların akıllanmadığını, dahası pek çok görgü kuralını da unuttuğunu görüyorum. Bana her gün tanıdık tanımadık bir sürü kişi telefon ediyor. Şu eski model telefonla konuşup duruyorum. Millet direkt giriyor lafa. Anlatıyor da anlatıyor. Yahu anlatıyorsun tamam da sen kimsin? Herhalde akıllı telefonların ekranında arayan kişinin ismi yazdığı için adlarını söyleme gereği bile duymuyorlar. Benim ekranda zaten ismin yazmıyor. Dahası seni tanımak zorunda mıyım? İşte maalesef bu şekilde en basit görgü kuralının bile yerleşmediğini görüyoruz. Halbuki bazı 40 yıllık arkadaşlarım ki seslerini derhal tanırım, Ben telefonu açar açmaz ismini söyler. Görgü budur. Bir de bu telefonlarla herkes artık fotoğraf çekiyor ama ortada sanat yok. Fotoğrafla sanat olacağını gerçi pek inanmam. Resmin yerini hiçbir şey tutmaz ama cep telefonuyla çekilen şeye de ne kadar fotoğraf denilebilir ki? Belki yakalama diyebiliriz. Çekiyorsun bir delil bir kayıt kalıyor. Bu sebeple fotokayıt diye de isimlendirebilir. Ama bu da hiçbir zaman bir resim ya da bir fotoğraf olamaz. Dahası o çekilen yüzlerce fotoğrafın yüzüne bakan yok. Cihazların içinde kalıyorlar. Hocam düşünceye tek engel telefon da değil. Çok fazla uyaran var. Sosyal medyaya geçsiniz. şehir hayatının zorlukları var. Kavga, gürültü, trafik var. Kaçmak mı lazım? Nasıl yapmalı? Sizi dinlerken aklıma Herman Hesse'nin boncuk oyununda yarattığı atmosfer geldi. Herhalde düşüncenin, dış etkenlerin müdahalesini uğramayacağı yer orasıdır. Ama bu çağda öylesini nasıl bulacağız? Evet, boncuk oyunun ilhamı Rönesans'a kadar uzanır. Okunması gereken çok enteresan bir romandır. Herman Hesse de ilginç bir adamdır. İki harp arası Alman edebiyatı bazı iyi şeyler verebiliyor. Gelelim soruna. Öyle düşünemezsin, böyle düşünemezsin diye konuşup duruyoruz ama bugünlerde ortaçağın yeksinak ve içine kapılı bir hayat tarzı da mevcut değil. Manastırlarda yetişen alimler artık yok. Bu çok önemli. Döviz çıktı mı, indi mi diye kafasına takan bir insanın sağlıklı düşünce öğretmesi güçtür. Ama bir şekilde de günlük telaştan kaçmak gerekiyor. Bu sorulardan kaçarak fikir üretmek, eser vermek gerekiyor. Sözün özü, becerebiliyorsanız bazen hiçbir şey yapmamalısınız. Biraz kapanıp okumalı, kendinizle baş başa kalmalısınız. Tecerrüt, önemli bir ameliye ve manevi terbiyedir. Çalışma hayatında hepimiz rutini arıyoruz. Rutine bağlı şekilde konforlu alanlarımızda kalmayı seviyoruz. Siz bunun tersinde davranan ender insanlardansınız. Cesur bir karar alarak işini bırakıp yeni bir dünyaya girebilenlerin iyi bir örneğisiniz. Nitekim 1980'lerin ortasında üniversitedeki görevinizi birdenbire bırakıp yeni bir yaşama başladınız. Bugünlerde birçok insanın kafasında evirip çevirdiği ama çoğunun bir sonuca bağlayamadığı bir düşünce bu. Önerir misiniz? Ben önermesine öneririm. Hararetle de öneririm ama herkes bu kararı alamaz. Benim dönemimde akademiyi bırakıp örneğin matbuata giren ve saçmalayanları da çok gördüm. Burada mesele kendini rahat hissettiğin alanın dışında bir pencere açabilmektir. Bu cesaret ister. Bunu yapabilirsen o pencereyi açıp dışarıda farklı dünyalar görebilirsen bir eşiği de atlamış olursun. Ben bunu yaptım. Üstelik evliydim, çocuğum vardı. Yoksa çok daha rahat ve cesur hareket ederdim. Korkmadınız mı peki? Neden korkayım? Yapacak dünya kadar iş var. Kendine denersin, etrafa bir bakarsın. Bu korkacak bir şey değil. Hem gün gelir yine ayrıldığın üniversiteye dönersin. Ne olacak? Hayatta yapmadığın o kadar çok şey var ki. Ben böyle düşündüm. Zerre kadar da korkmadım. Dedim ya memlekette garanticilik esastır. İnsanımız her şeyin garantisini arar. Ama belki bu da bir fırsattır. Belli mi olur? Şehrinizi değiştirebilirsiniz. ülkenizi değiştirebilirsiniz. Korkmayın, iş de bulunur. Burada bulunmazsa dışarıda bulunur. İlla ki bulunur. Ama dediğim gibi bunu herkes yapamaz. Bu biraz da insanın karakterine bağlıdır. O yüzden herkese öneremem. Sudan çıkmış balığa da dönebilirler. Ben evli ve çocukta olmasam hemen yurt dışına çıkardım. Biraz başka bir ülkede yaşamayı denerdim. Örneğin İtalya'ya bir bakardım. Orada bulunmak iyi olurdu. Gerçi İtalya'da iş bulmak zordu ama çare yok. Bu yüzden orayı denerdim bela Peki şimdi, bugün yurt dışında yaşamak ister misiniz? Neden olmasın? İstiyorum zaten. Yunanistan'da bir seçenek. Orada iş bulunmaz. O yüzden ancak ben yaştakiler gidebilir. Önemli olan şudur. İnsan nasıl bir yaşamı sevdiğine karar verirse, doğru yeri seçip orada da kafasına göre yaşar. Örneğin ben Atina'da çok rahat yaşarım. Selanik'te daha da rahat yaşarım. Sıcak giderse kuzeye serine kaçarım. Canın çekerse Sisam adası da gidebilirsin. Yunanistan güzel bir memlekettir. Afiyetle yemeğini de yersin. Eskiden çok iyi değildi diyorlar ama şimdi yaşamdan zevk alma bakımından çok çok iyi bir ülke oldu. Tabii işi olmayan, hayat standartlarından şikayet eden insanlar söz konusu olunca böyle konuşulmaz belki. Ama ben Yunanistan'ı şu andaki kadar hayat standartları açısından dahi bize göre daha dengeli buluyorum İçtimai dengesi daha iyi Gelir dağılımı daha iyi Kaldı ki ülke hala bir ekonomik krizin içinde Ya da yavaş yavaş krizden çıkıyor diyelim Esas mesele ne biliyor musun? Hayat diye bir şey var Ve Yunanlılar onun farkında Tadını çıkarmaya çalışıyorlar Doğrusu bunu nasıl yapacaklarını da biliyorlar Tadını çıkarmak mutlaka meyhane demek değil Lisan kursu var, müze var, ilginç müzik var Konservatuvar tiyatro var. Ayrıca bir güvenlik hissi de mevcut. Burada serserinin biri çıkıyor. Bir şeyleri bilmem nereye gömdük. Gömeriz diyor. Yetkili kimse de çıkıp bir şey demiyor. Diyecek halleri yok belki. Bu yüzden insanlar korkup kaçıyor. Daha doğrusu yetişmiş insanlarımız kaçıyor. Bakın ben kaçıp gitmelerini söylemiyorum insanlara. Sadece hayatlarında yeni pencere açmak isteyenlerin cesur olmaları gerektiğini söylüyorum. Dışarı gitsinler ama tabi ki geride gelsinler. Öğrendikleriyle ülkemize dönsünler. Siz gördüğünüz bazı yerlerde kalmak da istemişsiniz. Örneğin Rusya'da Yaroslav'ı gördüğünüzde. insan buraya sürgüne gelebilir demişsiniz. Hakikaten hiç düşündünüz mü bunu? Gerçek anlamda acaba sürgüne gider miyim bir gün diye kendinize sordunuz mu? Düşündüm tabi onu düşünürüz biz. Pizan'a bak. Suriye'ye, Havran'a bak. Buralar zor yerler. Ama ben eskilerin gittiği yerlere gitmek istemem. Bazı eski sürgünler Midilli'de. Girit'te oturup kalmışlar ama dediğim gibi ben istemem. Osmanlı sürgünleri yoğun oturulan yerlerde yaşamışlar. Rusya bizim memleket gibi değildir. Bomboştur. Orada büyük güzellikler ve şaşağı yoktur. Ama küçük kasabada dahi okuyan kafa dengi insan bulunur. Her neyse işte Yaroslav'ı kendime seçtim. Beğendim. Gidersem oraya giderim. Daha ilk gördüğümde Yaroslav'a sürgüne gitsem hiç olmazsa kütüphaneciyle müzeciyi bulurum demiştim. Çünkü orada vakit geçirebilirim. Bir tat alırım. Şaka bir yana ben yaşadığım her yerin tadını çıkarırım. Pekala İngiltere'yi de seviyorum, İtalya'yı da. Bana Yunanistan da hoştur. Dilini bilmememe rağmen İspanya da hoştur. O İspanya gözüme birçok yerden daha mistik, daha güzel görünür. Ama Rusya bana bazen ev gibi gelir. Ahaliyle yakınlığımız var ne de olsa. Hocam, siz akademik hayatta da çok dolaşmışsınız. Bu da pek rastlanan bir durum değil. Hem de çok dolaştım. Resmen dört üniversitede çalıştım. Gayri resmi ve davetli olarak o dördün üzerine birkaç tane daha koy. Oddo'da bir ara talebelik yaptım ama mülkiyeden sonra Viyana'ya gittim. O benim için iyi oldu. Mülkiye desen o zaten uzun boylu başarımdır. Tabiiye Bilkent var, nihayet Galatasaray var. Bir ara dil tarihte ek görev yaptım, Ankara hukukta ek görev yaptım, ODTÜ'de ek görev yaptım dönem oldu. Boğaz için bile yaz kurslarına gittim. Dışarıyı sorsan Viyana, Moskova, Paris, Berlin. Hatta misafir profesör olarak Kudüs İbrani Üniversitesi. Bu şekilde pek çok okul daha var. Benim bu konuda herkese göre daha çok fırsatım oldu. Bizde birçok akademisyen memur gibidir. Girer bir üniversiteye, oradan emekli olur. Zaten gidecek yeri de yoktur, orada kalır. Ama bu sıkıntılı bir haldir. İnsanı bahtalar, işi bahtalar. Neticede değişik yerler tanımak, değişik gruplara girmek lazım. Dahası, bu sadece akademide değil, her işte de geçerlidir. Tek bir yere gelip kalmayacaksın. Kendini geliştirmek istiyorsan, farklı yerlere bakacaksın. Kendini bir sınava tabi tutacak. Farklı yerlerde tanıtacaksın. Benim talebeliğim de öyle geçti. Mülkiye'de okudum. Dil tarih okuyup bitirdim. Viyana'da, Chicago'da okudum. Yani hep değişik yerlerde bulundum. Bir ara ODTÜ'de bile talebelik yaptım. ODTÜ, Amerikan tipi bir okuldur ama çok açıktır. Özgün bir yerdir. Sonra öğrencilikte de dışarı çıktım. Viyana'da hiç sıkılmadım çünkü lisan biliyordum. ABD'ye adım attığımdaysa İngilizcem o kadar matah değildi ama sonuçta başka lisanlara hakimdim. Zaten hocaların da çoğu yabancıydı. Beni iyi hocalar yetiştirmişti. Onun da etkisi vardır muhakkak ama kendin daha önemlisin. Senin kim olduğun, nasıl biri olduğun, kendini nasıl yetiştirdiğin çok daha mühimdir. İlgin, bilgin dikkat çekerse kimse seni dışlamaz. Çeşitli gruplara girersin. Böyle olduğunda hayat daha eğlencelidir. Bunu özellikle söylemek isterim. Öte yandan bir de berbat huyumuz vardır. Bizde böyle dolaşıp durmak pek sevilmez. Üniversite gezmek diye bir adete rastlanmaz. Oysa bu orta çağda varmış. Avrupa'da halen var. Latincede omnia mea mecum porta diye bir tabir var. Her şeyin yanımda taşıyorum anlamına gelir. Yanımda sadece beynimi taşırım. En fazla bir iki kitabım vardır. Bir yerden bir yere sadece onlarla gidip geliyorum demektir. Açıkçası bu kadar da yeter. Bizde de bir uçluğum var atarım, nerede olsa yatarım denir. Aynısı evet, dervişin dediğidir bu. Avrupa'da gezilir, birkaç sömester bir üniversitede gezinir, birkaç sömester başka yere gidilir. Bizde ise kimse yerinden kıpırlamaz. Halbuki bir noktada miskinlik başlıyor, değişmek lazım. Kendi dünyanın yerinden kendini oynatacaksın. Önemlidir bu, yoksa miskinliğe esir olursun. İşte o da bitti andır. Şimdi geziyordum, dolaşıyordum deyince bunları tesadüfen yaptığım sanılmasın. Hepsi bir plan dahilindedir. Mesela çok kimse okumaya belli bir yerden başlayıp sistematik olarak diğer eserleri okumaz. Önceden bir rota çizip onu takip ederek gezmez. Tahsilini bile önceden pek düşünmez. Şansa bırakır. Nereye okumaya giderse orayla ilgilenir. En fazla yakın çevresi onu bir yere götürürse... Bir şey gösterirse onunla ilgilenir. Fakat görüp okuduğunu özetlemez. Listelemez. Böyle yapan çok azdır diyelim. İnsan tahsil hayatını planlamaz mı? Maalesef bizde planlamıyor. Çünkü kafasında böyle bir sorun yok. Uzun vadede yok. Kısa vadede de. Hatta yazın gideceği tatili bile planlamıyor. Neyi? Hangi sırayla görmeniz gerektiğimizi kestiremiyoruz. Düşünemiyoruz. Örneğin balkanlarda o kadar geçmişimiz var. Kim şöyle bir Balkanlara dolaşayım diyor. Ben Avustralya'ya gittikten sonra listeye balkanları ekledim. Venedik'ten geçtim. Dubrovnik'ten başladım. Belgrad, Saraybosna dolaştım. Ve o kadar dolaştım ki artık tükendim. Lakin oraları görmek, öğrenmek lazımdı. Kendimi tüketmesem, o kadar zorlamasam bu bölgeyi gençliğimde görüp bellimiş olmayacaktım. İlk bölümde eğitim sisteminden bahsederken Bizdeki sistem yaratıcılığı öldürüyor demiştiniz. Eski çağ insanlarını bizden ayıran noktalardan biri de onların el işlerinde epey becerikli olmaları. Bizim eğitim sistemimiz bizi sadece mental olarak güçlendiriyor. Katılır mısınız? Tabii el becerilerini geçtim el yazısı bile kalmadı bugün. Kimse eliyle yazı yazamıyor. Klavyeyle telefonla yazıyor. Yakında gözüyle yazacak. Ee nasıl olacak bu işler? Böyle söylüyorum ama benim el yazım da değişiyor. Giderek kötülüyor. Yazmayı unutuyorum. Burası önemli. Herkes dikkat etsin. Alışkanlıklar değişince çok şey değişir. Bizler bugün için yazarak düşünmeye alışkın insanlarız. Hemen hepimiz gibi ben de yazarak düşünürüm. İşte bunlar değişiyor. Yerine de bir şey koyamıyoruz. Diğer el becerilerine dönersek. Kafan çalışıyorsa güzel ama ellerin de çalışıyorsa daha da güzel. Herkesin kafası ve eli aynı ölçüde çalışmaz. Bunu da görmek lazım. Elini ve beynini çalıştıran çocukları ayrı ayrı öne çıkarmalıyız. Kimin nasıl çalıştığına dikkat etmemiz, önem vermemiz lazım. Bir toplum bu meseleleri gözeterek yaşar. Herkes hukukçu olacak diye bir kaide yoktur. Ayrıca buna gerek de yoktur. Bizim da yetiştirmemiz gerekir. Öyle ki bir muslukçu bazen bir hukukçudan fazla işe yarar. El yazınız kötülüyor ama hafızanız halen çok kuvvetli. Bunun için bir şey yapıyor musunuz? Hafızayı kuvvetlendirmenin bir tekniği var mı? Kuvvetli mi diyorsun? Bana kalırsa kötülüyor. Bilemiyorum. Çocukken hafızam daha iyiydi. Çok çabuk okumaya başlamıştım. Hatasız ve hızlı okuyordum. İlkokulda bu tip konulara ölçecek yarışmalar yapılırdı. Ben hep öne çıkardım. Ama işte zaman geçiyor. İşler giderek vahimleşiyor kırkımdan sonra okuduğum bir sürü kitabı tamamen unuttuğum olmuştur. Bazen bir kitabı ikinci defa ilme aldığımda neredeyse yeni baştan okur gibi okuyorum. Hafıza kuvvetlendirme meselesine gelince ben hiçbir zaman bir teknik kullanmadım ama lisan öğrenmek için elbette iyi bir hafıza gerekir. İlla bir teknik soracak olursan dedemin tekniğini benimsedim diyeyim. Nedir bu? Lisan çalışıyorsan alırsın bir sayfayı, bir defa okursun. Sonra bir defa daha okursun. Ardından bir defa daha okursun. Sonra yine. Her şey ancak getirince anlayarak okuduğumda çözülür. Ben hep bu yöntemi kullandım. Tabii bu yöntem Osmanlıca metinlerde daha çok geçerlidir. Koca kitabı ezberlemek gerekmez ama belli bazı cetveller vardır. Oradaki okuma ve yazmayı ezberledim mi, tekrar ettim mi oturur. Süheyl Beker metodu da böyledir. Bu konulara aşina olmayanlar şöyle düşünebilir. Önünüzde bir metin duruyor. Metnin üzerinde bir sürü kelime var. Cümleler değil, kapı, sapı vesaire gibi kalıp kelimeler. Kelimeler dizi dizi gidiyor, aşağıda cümleler başlıyor. Bilinen kelimeler, az bilinen kelimeler, atasözleri. O sayfayı baştan sona okursunuz, sonra bir defa, bir defa daha okursunuz. Bir daha sökerek okursunuz, başka sayfaya geçersiniz. Bu idmanı ne kadar yaparsanız kârdır. İki sayfa, üç sayfa, dört sayfa. Bu yöntem hep işe yarar. Bir sayfa okusanız bile işe yarar. Anlamla uğraşmayacaksınız. Önce hece ve kelimelerle boğuşacaksınız. Ama dedim ya burada Arap harfli Türkçeden bahsediyorum. Kelimelerden başlıyorsunuz. Gide gide cümlelere, küçük hikayelere ve nâme parçalarına ulaşıyorsunuz. Ve kısa zamanda nâme okumaya başlıyorsunuz. Ben bu şekilde Osmanlı metinlerini hızlı söktüm. Sonra hocanın önünde onun metinlerini okuma aşamasına geçtim. Halil İnancık Hoca'nın emandasyonu yapılmış tıpkı basın metinlerini böyle okudum. Ondan sonra yayınlanmamış metin okuma aşamasına gelir. Bu böyle devam eder. Bana sorarsan bu konuda en güzelini Viyana'da yapıyorlardı. Çok enteresan bir hoca olan Andres Tieste'nin uygulamasından bahsediyorum. O şöhara mecmualarını okutuyordu bize. Yani 16. 18. asırların biyografilerini ihtiva eden antolojileri eski Osmanlı devrinin biyografi mecmualarından okutuyordu. Mesela Gelibolu'lu Mustafa Ali'yi okutuyordu. Hatırlarsan bazı şeyleri 25 yaşına dek yapman gerekir demiştim. İşte benim bunları 22'ye varmadan öğrenmem gerekiyordu. Kendi alanım için buna mecburdum. Bunlar temel şeylerdir. Bu temel şeyler de gecikiyorsam geçmiş olsun. Hem yapacağı işi düzgün yapmakta gecikirsin hem de hakkıyla öğrenemezsin. Yine Osmanlıca'dan örnek vereyim. 25 yaşından önce öğrenmedin diyelim. 30'larında 40'larında elbette bir daha deneyebilirsin ama rahat öğrenemezsin. Okursun, bırakırsın, yine başlar yine bırakırsın. Rusça da böyledir. Bu yüzden 25'inize gelmeden bu işlerin icabına bakmalı, meseleyi çözmelisiniz. İlla derse gideceksiniz, kurs göreceksiniz demiyorum. Kendi kendinizi de öğreneceksiniz. Bilenden yardım alacaksınız. Nitekim nisanları insanlardan öğrenirsiniz. Mesela daha evvel söylemiştim. Zeliha Beksoy'un babası Ercüman Siyavuşoğlu Fransızcığımla çok yardımcı olmuştur. Bir gün oturmuş konuşuyoruz. Efendim Fransızca olmadan bu iş olmaz diye kestirip attı. E nasıl olacak peki? Otur ben öğretirim dedi. Bir otururuz 5 saat. Öğretti de. Metot soruyorsun ya, Ercümet Bey'in metodu çok basit ve yararlıydı. Kafana lügatı atarım diye ihtar ederdi. Öyle olunca lügata bakacaksın. Onu elinin altında ayırmayacaksın. Yoksa yanlış yaparsın. Ercümet Bey yanlış yaptığımda bana eşeklerin eşeği derdi. Bu iş zaten böyle tatbik edilir. Eski usul böyledir. Daha da iyi bir yöntem görmedim. Siz kaç dil biliyorsunuz hocam? Sayılar şehir efsanesi gibi dilden ile dolaşıyor. Bir Avrupa Üniversitesi'ndeki tarih ve hukuk profesörü ne kadar biliyorsa o kadar biliyorum. Mükemmel, iyi derecede, efsanevi diye bir şey yok. Buna gerek de yok. Çünkü önemli olan bu değildir. Çok bilmiyorum ama öğrendiğim dilleri de işte bu anlattığım usulle öğreniyorum. Çoğunu kendi kendime, bazen de yakınlarımın yardımıyla öğrendim. Önemli vurguladığım gibi mesele erkenden öğrenmektir. Hele eski yazıyı ya da farklı alfabeli dilleri çok erken öğrenmek gerekir. Diğerlerinde biraz geciksiniz de olur. Gerçi ben Almanca'yı 11 yaşında başlamıştım. 14'üme geldiğimde artık Almanca kitapları okuyordum. Alman kütüphanesinde oturup bol bol okurdum. Heinz Krustinus'un Goethe Enstitüsü'ne verdiği kurslara gitmiştim. Bana Almanca'yı o benimsetti. İngilizceye, Fransızca'ya nispeten geç başladım. O Fransızca ne güzel bir lisandır. Ercümet Bey bana bu lisanı öğretene kadar güzel olduğunu biliyordum doğrusu ama bu kadarını da tahmin etmiyordum. Daha güzeli yoktur diyemem. Çünkü var. Latince'nin kendisi daha güzeldir. Kaç dil bildiğimi soruyorsun ya, bunun aslında hiçbir önemi yok. Bir dili konuşmanın, onu yaşamanın hazı daha önemlidir. Ben bu işten haz alıyorum. Bir dili bazen çok güzel kullanabiliyorum. Esprilerine, güzel laflarına başvurabiliyorum. Bazen o kadar değil. Bu çok hoşuma gidiyor. Ben zaten dilin bir şiir olduğunu savunuyorum. Bir dili konuşmak ektinttir yani teatral bir şeydir. İnsanoğlunun en büyük icadı dildir diyeceğim ama belki de dil insanoğlunun icadı değil, biz onun yönlendirdiği bir organizmayız. Dil hakikaten çok enteresan bir şey. Bilinç bakımından dil ve insan arasındaki ilişki çok mühim. O yüzden eskiden beri dille ilgili konulara bayılıyorum. Nitekim bu konular hakkında okumak, felsefe okumaktan daha çok hoşuma giderdi. Hitabet tarzı, resmi hitabet tarzı, ince konuşmalar. Bunlara bayılırdım. Almanca, diplomatika tarzı şeyler okurdum. Viyana'da yanında Kurent denen yazıyı çözmek için uğraştım. Doçentlik tezim için Alman, Avusturya arşivlerinde çalışmam lazımdı. Alman arşivlerinde bulduğum böyle şeyleri çok ezberlerdim. E herkesin uyu var, benimki de budur. Bildiğiniz diller içinde en sevdiğiniz hangisi? Fransızca mı, Arapça mı, Farsça mı? Arapçayı sevmem. Çok katı mantık kurallarına dayanır. Güzel olan Farsidir. O işte insanı kendine aşık eder. Kurban olmuş Ama en iyi bildiğim dil o değildir. En iyi Türkçeyi bilirim. Şaka yapmıyorum. Dil öğrenelim. Ama dilimizi de unutmayalım. Ben Türkçeyle yatıp kalkıyorum. Kendi dilimden şaşmam. Ona özen gösteririm. Herkesin de bu özeni göstermesi lazım. Telafusu berbat ederek diş arkasından konuşanlara tahammülüm yok. Böyleleri bir de medyada sunucu ve spiker dahi oluyor. Zavallı Türkçe. Ne güzelsin ve ne kadar şuursuz, cahil, cüretkar evlatların var. Seni berbat ediyorlar. Bu arada Farsçadan bahis açılmışken eklemeli. Bu dili öğrenenlerin sayısı epey arttı. O kadar arttı ki, İranlıların bizde kurs düzenleyen resmi kurumları bu sayıya yetişemiyor. Şiir, tarih, edebiyat meraklısı bir gençlik geliyor. Yunanca öğrenenlerin sayısı da arttı. Onlar biraz daha pratik nedenlerle dil öğreniyorlar. Modern Yunanca'ya meraklılar. Bizim alanda özellikle bu iki grup yükselişte. 10 sene sonra Amerikan ekoli ile geçinen, İngilizce bilerek biraz da Osmanlıca kullanarak tarih yapmayan çalışanların itibarı kalmaz. Çünkü insanlar artık metin okumaya başladı. Tarih yazmak için metin okumak gerekir. Gerisi Fasagya'dır. Şimdi bırak uzmanı, okurun bile kalitesi artıyor. Sadece bu iki dil değil, İtalyan arşivlerine giden gençler var. İspanyolcacıları da görüyorum. Yoklardı. Artık varlar. Dahası bugün başlamış bir süreç değil. Seksenlerin başından beri böyle bir eğilim var ama artık hızlandı. 10 seneye kalma sonuçları göreceğiz. Bu gençler İngilizce ile geçinenleri sağdan atacaklar. Müthiş bir patlama yaşanacak. Bu tür meraklı gençlerin varlığı hakikaten hoşuma gidiyor.